Unutma beni ay okurlu trik, özüm dünya kotsa tuşunsa irik. addedilen kitaplar, herkesin bildiği ama çoğu kimsenin okumadığı kitaplardır. Büyük düşünür Farabi gibi zahmetlere girip, deve kervanlarına aristo kitapları ısmarlamadan ve aylarca bir kitabın yolunu gözlemeden. Belki birkaç adım ötenizde bulunan bir kitapçıya girip bir kutat birik aldınız mı? Sayfalarını çevirip, Bilgi, dil, akıl, erdem ve cümle hayata ilişkin kimi sözlerinin altını çizdiniz mi? Bütün bu sorulara cevabınız hayırsa, Kutatku bilgide herkesin bildiği ama kimsenin okumadığı kitaplar arasında sayabiliriz. Ya da denizin dibinde yatan bir inci tanesi. Yusuf'a göre insan o inciyi denizden çıkartmadıkça ister inci olsun, ister çakıl taşı fark etmez. Kara toprak altındaki altın da taştan farksızdır. Ancak oradan çıktığında beylerin başına tuğ tokası olur. Yusuf Hasacip iyi bir okurdu her şeyden önce. Aristo'yu, Eflatun'u, İbni Sina'yı, Farabi'yi okumuştur. Musa'nın, İsa'nın ve İskender'in menkıbelerini dirdevsinin Şehname'sini de öyle. Türk ata sözlerine ve kendisinden önce yaşamış olan bilgelerin, şairlerin sözlerine de vakıftı. 1909'da Ural Yayık Nehri'nin döküldüğü yere yakın Saraycık adlı yerde topraktan bir çömlek bulundu. Üzerinde Kutatku Birlik'ten değiştirilerek ve bozularak alınmış bir beyit bulunuyordu. Ukuş körki til ol. Bu til körki söz. Kişi körki yüz ol. Bu yüz körki köz. Aklın süsü olan dil ve dilin süsü olan söz. Balasagunlu Yusuf'a göre karanlık geceleri aydınlatan bir kandildir. İnsan sevdiği atını nasıl köstekli tutarsa bilgiyi de öyle tutmalı. 11. yüzyıl Orta Asya coğrafyasının görkemli kapılarını açan bu kaygıdan yola çıkılarak yazılan kitaptır. Kutadgu Bilig bizi hem Karahanlı dönemine hem Yusuf'un hayatına götürür. Yönetimin ve devletin mahiyeti, ordu teşkilatı, yönetici ve görevlilerin ilişkisi, dünya ve ahiret ödevleri, aklın niteliği kadar Dönemin toplumsal sınıfları, meslekleri hakkında da bir fikir sahibi oluruz. 11. yüzyılda Karahanlılar Devleti'nin önde gelen kültür ve sanat şehirleri Buhara, Semerkant, Farap, Balasagun, Kaşgar ve Taşkent'tir. Düşünce hayatının en önemli şahsiyetleri Karahanlı ülkesinde bu merkezlerde yetiştiler. Farabi, i̇bn Sina, Kaşgarlı Mahmut, Hoca Ahmet Yesevi ve Gazali gibi her biri alanlarında zirve olan isimler Orta Asya göklerini ve insanlığın ufkunu düşünceleriyle aydınlattılar. İşte Yusuf da 1018 ya da 1019 yılında bu önemli şehirlerden Balasagun'da doğdu. Bugün sadece Burana Kulesi ve çok çeşitli dönemlere ait balballarıyla turistlerin ilgisini çeken Balasagun, 12. ve 13. asırlarda Orta Asya Türk Hakanlarının payitahtıydı. Arapça, Farsça, İbrani dil ve edebiyatı, felsefe, tarih, matematik, astronomi ve tıp alanlarında eğitimini burada tamamladı. Biz modern insanlar için bir hayata bu kadar çok uğraş sığdırmak, buna ek olarak satranç, kuşçuluk, Okçuluk, avcılık ve bir çeşit polo olan çevgenle uğraşmak şaşırtıcıdır. Hayır, Eserine Balasagunda başlar Yusuf. Dört ilkeye karşılık gelen dört kahramanın karşılıklı konuşmaları, tartışmaları ve yazışmaları yoluyla hayata, insana, topluma, devlet yönetimine ilişkin düşüncelerini somutlaştırır. Toplumu oluşturan sınıfların mahiyeti ve önemi üzerine düşünür. 1068 yılında ise Balasagun'dan ayrılarak Doğu Karahanlı Devleti'nin merkezi olan Kaşgar'a gelir. Daha bir buçuk yıl eseri üzerine çalışacak ve 1070 yılında tamamlayarak Tavgaç Uluç Buğra Karahan'a sunacaktır. 73 fasıldan ve 6500'den fazla beyitten meydana gelen eser şu lirik sunuşla başlar. Doğar dün ise geldi öndün Acin it dükas te uçmak iede. İrinçe kışık sürdü yaz kyesin, yaruk yaz yana kurdu devlet yesin. Kurumuş yagışlar tonandı yaşıl, bizindi yüpünal sarıkur kazıl. Yagız iir yaşıl tork yüzde bade, hata yar kışı iade davgaçide. Kaz irdek o, kıl kalık tu de. Kaklau kaynar yukarı kudu. Kayısı kopar gör, kayısı konar. Kayısı çapar gör, kayısı içer. Talunen tanık tuttu min minelik. Mınıkul tanıkı kutak döbilik. Oğlarının tanıkı gelir hem barır. Menin bu tanık buldu, meni kalır. Ne çetirse dünya tükör, alkınır. Bitirse kalır söz, acın tez günür. Dünya malı ne kadar toplansa tükenir, yok olur. Söz, yazılırsa kalır, acunu dolaşır. Kaşgar Türkçesi ile yazılan bu kitabın telif ücreti, Has Hacip yani baş beyinci ünvanıdır. Bundan sonra Balasagunlu Yusuf, yüzyıllarca söylene geldiği şekliyle Yusuf Has Hacip olarak anıldı. Kitabının yazdığı sıralarda 60'ına yaklaşmıştı. 30'unda vücudu ok gibi dimdik, saçları da kuzgun tüyü gibi simsiyahken bir yaya dönüşmüş ve saçları kuğuların ak tüylerine benzemişti. Tanrı'ya şöyle yalvarır. Ey Tanrım, beni biraz daha yaşat. Bu eserimi tamamlayabilmem için bana güç kuvvet bağışla. Kutatku bilgimi tamamlayayım yaz yer, mavi gök böyle kaç şairin, kaç bilginin, kaç düşünürün yakarışlarına sahne oldu. Kaç eser yarım kaldı, kaç nefes bir cümlenin ortasında. Yüzyıllar sonra Karacaoğlan'ın, üryan geldim yine ürüyen giderim dediği gibi, Yusuf Has Hacip de, madem yalın geldim, yalın gideceğim yere, Niye kendimi dünyaya bunca ısıttım diye hayıflandı. Kutatku Bilik Türklerin belli başlı ilk İslam dönemi eseri, Karahanlılar ise İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak tarihe geçtiler. Kutatku Bilik kaleme alındığında Doğu Karahanlıların da yaklaşık 60 yıllık bir ömrü kalmıştı. Çünkü inen her şey bir gün yükselir, yükselen de mutlaka bir gün alçalır. Kemale eren inişe başlar. Türkçenin bu büyük anıtının bugün bilinen üç nüshası var. Bunlardan Uygur yazısıyla yazılmış ve sonradan Viyana nüshası olarak anılacak olan nüshası, 18. yüzyılda bir diplomat tarafından İstanbul Sahaflar Çarşısı'nda bulunarak satın alındı. İkinci 1896'da bulundu. Arap harfleriyle yazılmış olan Kahire nüshası Mısır'da 7. nüsha'sında. 3. nüsha ise Fergana nüshasıdır ve Arap harfleriyle yazılmıştır. Bu üç nüshanın da Türk Dil Kurumu Tıpkı Basımı'nda yapmıştır. Bugüne kadar Kutatku Bilig çok sayıda araştırmaya konu oldu. Kitabın ismi kadar niteliği de tartışıldı. Kimine göre Kutatku Bilik, Aristo felsefesine göre yazılmış bir siyasetnamidir. Kimine göre eseri siyasetname olarak nitelemek, onun insani değerini ikinci plana atmaktır. Kimine göre ahlaki, felsefi, didaktik bir manzume. Ya da Türk muhitlerinde asırlardan biri toplanmış siyaset ve hukuka dair fikirlerin özeti. Devlet idaresini öğreten bir nasihat ve hikmet kitabı. Bir ütopya. Hilmi Ziya Ülken'e göre Türk tefekkürünün ve siyasi felsefesinin en mühim eserlerinden biri. Kutatgü Bilik, dört temel ilke üzerine kurulmuştur. Adalet, devlet, akıl ve... Kanaat. Bu dört ilke hem birbiriyle çatışır hem de birbirini tamamlar. Hayat ve yeryüzü hayatın her alanında bu dört cevherin ahenkle bir araya gelmesinin ve bir denge oluşturmasının örgülü. İşte Yusuf Has Hacı Kutatku Birlikte yapmaya çalıştığı şeydi evrenle bütünleşme ve kendini tamam etme çabasıdır. Hem hayatta hem de doğru bir yönetimde aradığı ahektir. Bu arayışında ona öğrenmenin ve davranmanın dört temeli eşlik edecektir. Kitabın adını Kutatku Birlik koydum. ...okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Önce kün toğdu hükümdardan bahsettim. Ey iyi insan bunu izah edeyim. Bu kün toğdu dediğim doğrudan doğruya kanundur. Yusuf Hasacip kün toğduyı bir kılıç ve kalem adamı... ...aynı zamanda bir bilgin olarak tasvir eder. Adını güneşten almıştır. Parlaklığı hiç değişmez ve aydınlatırken kendinden bir şey eksilmez. Temsil ettiği adalet, doğruluk, ödül ve ceza üzerine kurulmuştur. Ülkesini adaletle yöneten Kün Toğdu'nun bir veziri olmadığı için bütün yük omuzlarına çökmüştür. Çünkü insanın başı nice büyürse, börkü de büyür. İnsan büyür, dert büyür. Bunun üzerine eserin ikinci kahramanı girer sahneye. Sonra Ay Toğdu'dan söz açtım. Mübarek saadet güneşi onunla parlar olduğu ikbali ve saadeti temsil etmektedir. Daima büyüyüp küçülen bir aydır o. Bir top kadar oynaktır, bir ceylan kadar ürkek. Ay büyüyüp tamamlanarak en yüksek noktaya geldiğinde tekrar eksilmeye başlar. Saadet biter, kut elden kaçar gider. Onun yerini doldurmak için akıl ve bilgi gerekir. Böylelikle üçüncü kahramanımızı görürüz, aklı ve bilgiyi temsil eden Ögdülmüş'i. Bundan sonra Ögdülmüş'i anlattım. O, aklın adıdır ve insanı yükseltir. İnsan, aklıyla yükselir, bilgiyle büyür. Tanrı, onu insanın hamuruna katar. O, karanlık gecede parlayan bir meşaledir. Kün Toğdu da aklı kendine vezir yaparak, karanlık evini aydınlatır. Ondan sonraki Odgurmuş'tur. Onu ben akıbet olarak aldım. Kanaati ve dünya işlerinin sonunu simgeleyen Odgurmuş, kitabın dördüncü ana karakteri, bir başka ifadeyle dördüncü ilkesidir. Dünyaya değil ahirete, kalabalıklara değil ıssızlığa yakın duran tarafıdır insanın. Yazar onun aracılığıyla dünya işlerinin sonunu hatırlatırken, bir yandan da iki dünyayı birden kazanmanın yollarını tartışır. Temel soru şudur, insan bir dağa çekilip sadece ibadetle mi uğraşarak ahireti kazanır, yoksa halkın içine karışıp yararlı işler yaparak? Dağda bir müzevi hayatı süren ve bütün vaktini ibadet ederek geçiren Odgurmuş'a beyin çağrısı aynı zamanda Yusuf Has Hacıbin de dünya görüşünü ortaya koyar. Küntoğlu, ona Cuma namazlarını halkla birlikte kılması ve halka faydalı olması çağrısını yapar. Bu aynı zamanda o dönemdeki tasavvufi anlayışa karşı bir tepkidir. Gel, halka faydalı ol. Yetim, dul, güçsüz, kör, kötürüm topallara yardım etmek, fakirlere para dağıtmak da ibadettir. Odgurmuşsa dünya işleriyle uğraşan kimsenin ibadet ve ahiret işini yerine getiremeyeceğini düşünmektedir. Beye dünyayı yenen İskender'in, denizi yarıp aşan Musa'nın ve ölüleri dirilten İsa'nın nerede olduklarını sorar ve ölüyü gören hiç kimsenin diri kalamayacağını söyleyerek beye iyi bir yönetici olması için neler yapması gerektiği hakkında öğütler verir uyarılarda bulunur. Yıl 462. Bu eseri yazıp bitirdim. Aklımın erdiği sözlerin hepsini yazdım. Ey okuyan ve anlayan insan, bundan hisse al. Eğer dünya istersen onun yolu işte bu. Eğer ahiret istersen onun yolu da işte budur. Dilim söyledi, elimde bunu yazdı. Ey temiz kalpli insan. Benim bu dilim ve bu elim fanidir. Ey zeki insan, dilden ve elden kalan nişane işte sana yazıp bırakmış olduğum kitaptır. Ey bunu okuyan canlı, ben bu dünyayı bırakıp toprağa düşünce beni unutma. <Gülüyor> Seçkin nesneler, armağanlar sundu ona binlerce el. Sen de bunu kutatku biligi armağan et. Onların armağanı gelir geçer, benim bu armağanım ebedi olarak kalır. Dünya malı ne kadar toplansa tükenir, yok olur. Söz yazılırsa kalır, acunu dolaşır. Bulut gürledi, nöbet davulu vuruldu, şimşek çaktı, Hakan'ın tuğunu çekti. Büyük tavgaç Buğra Han dünyaya hakim oldu, adı kutlu olsun, Tanrı onu iki cihanda aziz etsin. Unutma beni ay okurlu trik. Özüm dünya kutsa, düşünse irik. Kişi doğdu, öldü, sözü kaldı bak. Özü gitti insanın, adı kaldı.